Dij bimillahi rahmanirrahim. Arkadaşlar bugün Beyza Bey'in Envaru Tenzil adlı tefsir eserinden A'raf suresinin baş taraflarını, baş kısmını anlatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim sad. Bunlar huruf-u bildiğiniz gibi başlı başına bir anlamı olmayan Hazreti Peygamber'in de bu anlamda eee Rufumu u olduğunu, bunların manasını Allah'ın bildiğini ifade ettiği e, ayetlerdir. Yani müteşabih, mutlak müteşabih ayetlerdir. Dolayısıyla e, bu konuda e, rufumu u konusunda ileri geri bir takım konuşmalar birileri yapmış olabilir fakat bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bunlar iman etmekle yükümlü olduğumuz ama içeriğini, manasını, muhtevasını Cenab-ı Hakk'ın bildiği ayetlerdir. Kitabinun zireyleyke yakın fi ki harecün minhu Bu kitap gönlünde, kalbinde bir sıkıntı olmasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Bütün zirebihi ve zikralül <gülüyor> müminin Bu kitapla uyarasın, insanlığı uyarasın ve müminler için öğüt olsun diye, öğüt olsun diye Gönlünde de bir sıkıntı, gönlünde, kalbinde, zihninde bir sıkıntı olmasın diye indir sana indirmiş olduğumuz bir kitaptır bu kitap. İttebi olma, ünzüleyleykum min rabbikum. Madem bu kitap sana indirmiş bir kitaptır, bu kitabın e, inzar etme özelliği vardır, müminler için bir öğüttür, senin kalbine veya müminlerin kalbine bir sıkıntı vermeyen nitelikleri vardır, öyleyse ittebi olma, ünzüleyleykum min rabbikum. Rabbimizden inzal edilmiş olan kitaba, şeye, şey oradaki şey, ma, şey manasındadır. Kitaba tabi olun. Ve la tetteveu min dunihi evliya'e Onun dışında bir takım Allah dışında, Allah'ın dışında bir takım dostlar, Allah'ın kitabı dışında inanıp kendisiyle amel edilmesi anlamında, mutlak manada amel edilmesi anlamında bir takım dostlar edinmeyin. Ne kadar az zikrediyorsunuz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Yani bunu yapmayanlara söylüyor Cenab-ı Hak. Eğer böyle yaparsanız o zaman az düşünmüş olursunuz. Ve kemmin kalyetin ehlek naha. Nice deldelerin halkını helak ettik. ha be'suna beyaten elhum kailun. Derken onlara azabımız, e, uyanıklık halinde veya uyku zamanında azabımız onlara geldi. فَمَا كَانَ دَعْلٰهُمْ اِزْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّكُمْ نَظَّالِبِ Onların konuşmaları, duaları, bağırtıları, e, sözleri, e, azabımız kendilerinde geldikleri aslında da onlar sadece şunu söylediler. İlla <gülüyor> enkalu, inna kunna zalimin. Hiç şüphesiz biz zalimlerdik, zulmediyorduk. Demekten başka bir şey olmadı onların e, sözleri iddialar. Alif lam mim Kitabın özüyley <gülüyor> ki, fira'yakum fi sadi ki harajum minhu. Bütün zile bihi ve ikrali müminin zaten biraz önce verdiğimiz ayet manasını. Eliflam mim saat seba karara mu fimistihi. Bu tür ayetlerle ilgili olarak daha önce konuşma geçti. İttabı oma üldüreyle kumurab bikun vallatette bir omin dunhi elvya kariyle ma tezek Bu ayet kelimeye gelince, İttabı oma üldüreyle kumurab bikun. Rabbinizden indirilen ne tabi olunuz? ya önül Kur'an'a ve Sünneti. Yani bu ifade hem Kur'an'ı hem de sünneti kapsıyor. Likavli Subhanahu ve Teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözünden dolayı "Ema yan teku'anil heva illa rahmihu." Bu peygamber dinle ilgili meselelerde, dinle ilgili meselelerde tırnak içerisinde ben söylüyorum. hiçbir şeyi heva havasından, kendi duygularından söylemez, konuşmaz. Ona vahy, o ancak e, vahyedilen bir vahiyidir Yani vahyedilen şeyleri konuşur. E, halbuki biz biliyoruz ki peygamber bir e, beşerdir. Zaten kendisi de söylüyor. Ene ben de sizin gibi bir insanım. Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade var. Yani bu ayet-i do dolayısıyla e, Hazreti Peygamber'in yani dinle ilgili söylediği konularda söylediklerinin kendi nefisinden olmadığını vahy edilen, vahiy olduğunu ifade ediyor. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اَيُدِلُّونَكُمْ مِنَ الْجِنِّ insi. Onun dışında sizi saptıracak insan ve cinlerden bir takım dostlar edinmeyin. İnsan ve cinlerden sizi saptıracak bir takım dostlar edinmeyin. Onun dışında. Raqila, <gülüyor> zamir-i fi min dunihi, min ifadesindeki o ha zamiri var ya, bunun için demiş ki: Lima ünz ile eee lima ünz ey velatette bi ummin dunillahi evliyah. Min dunihi min demektir. Yani Allah'tan başka dostlar edinme edinmeyiniz. Raquya velatette ku yani e, velatette bi o değil de velatette şeklinde de okunmuş. Vera tetbiyamın dünye evliyaae, o zaman şöyle olur mana. Vera tepte bu, dünye Allah'tan başka dostlar istemeyin, arzulamayın demektir. Kaliler ma tezek ey tezek Kur'an kalilerini. Ev zeme zamanın kalilerin telkuru Ne kadar az bir zaman tezekure ediyorsunuz? Ey tezek Kur'an kalileri ve ne kadar az düşünüyorsunuz? Çünkü haysu tetrüküne ve tettabi ona Çünkü siz Allah'ın dinini terk ediyorsunuz ve Allah'ın dışında bir takım varlıklara tabi oluyorsunuz. Vema mezidetün lüteki, kaliylem ma tezeklerun. Yani e, oradaki ma, kaliylem ma, vema mezidetün lüteki dir kılleti. Azlığı tehdid edilen e, ziyade bir harftır. Aliyem muattezekirun. Ne kadar da az düşünüyorsunuz? Vakara Hamzatu belki sahiyü ve hafsun an Asim'in tezekirune bir hafsit ta, yani te tezekkerune değil de tezekkerune şeklinde okumuşlar. Ve Amir'in ye tezekkerune şeklinde okumuş, Allahın hitabe al bu odun ve annebi sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü hitap da oradan doluya peygambere değil de başkalarınadır. Evet. Kalilen ma tezekkarın olduğu zaman siz ne kadar az düşünüyorsunuz? Kalilen ma tezekkarın olduğu zaman onlar ne kadar az düşünüyorlar? Ve kemmin karyetine ehlekna feca'ehe be'suna beyatenevhum kailun ifadesine gelince nice topluluk vardır ki biz o belde vardır ki oranın halkını e, helak ettik. E, helak ettik de azabımız onlara uyurken veya uyanıkken geldi. Uyurken veya uyanıkken kendilerine azabımız gelerek kendilerini helak ettiğimiz nice beldeler vardır. فَمَا كَنَدَ اللّٰهُمْ اِزْجَائِهِمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَمْ Onların onlar şunu söylemekten başka bir şey yapmadılar. Ey Rabbimiz biz şüphesiz zalimlerdik. Evet. Bunu söylemekten başka bir davaları, bir iddiaları, bir yakarışları olmadı. Ve min karyetin kesilen minel kura minel kura ehlekna ha eredna ihlake ehliha nice birçok beldeleri beldelerin halkını helak edilmesini murat ettik de ev ehlek naha bil kızlan veyahut da onları e, yalnızlığa yıkıma, yıkımla e, helak ettik. Yıkımla helak ettik. Fecaha derken geldi onlara fecae ehleha onların ehline geldi. Be'suna azabına Besuna demek azabına demektir. Beyaten eee veyaten e, onlar e, uyurken ba'itine katal milut lut e, kaminde olduğu gibi mastarun vakan merteal hali. Beyaten burada mastardır. E, hal konumundadır. En hun ya uyurken evhum kaylun veya da onlar e, uyanıkken yani kaylule durumundayken e, kaylun kelimesinde kaylule manası da var. Yani ey kaylilin en isfen nehari şu şuayb gibi e, gündüz gündüz ama onlar kaylule e, yaparlarken onları yakarada azalımız ve fit tabireyni bu her iki tabirde mübalagatun fi gafletihin ve emnihi münarazabi. Bu her iki tabirde de, bakın dikkat ederseniz bir uyku halinde, geceleyin uyku halinde bir de gündüz uyku halinde. Yani e, birisi geceleyin birisi kaylule zamanında. Her iki e, ifadede de e, mubalagatun fi gafletihim ve emnihim minel azabi. Azaptan e, emin olmalarında emin olmalarında ve gafletlerindeki mübalavayı ifade etmek söz konusudur. Yani her iki halde de ister gündüzün, ister gece olsun, her iki halde de uykudaydılar. Dolayısıyla gafildiler. Hiç azap gelip gelmeyeceğini bilmiyorlardı. Azaptan da emindirler. Zaten uyuyorlar. Azap mazap geleceği yok. Azabın geleceğini bilse uyur mu? Dolayısıyla bu her iki ifadede de onların gafleti ve azaptan emin olmalarını ifade etme söz konusudur. Velizari ki hasr vakteyni bu yüzden Cenab-ı Hak bu iki vakti özellikle zikretti ve leynahuma raktu datin çünkü bu her iki vakit de e, sükün vaktidir. Raktu datin dediği e, sükün vaktidir. Ve istirahatin israhat vaktidir. Fe yekunu mecru azabi efsa. E vaktinde eee dinlenme vaktinde azabın gelmesi elbette efsa'u daha korkutucu. Andolsun ki biz peygamberleri de kendilerine gönderilen toplumları da elbette hesaba çekeceğiz. Onlara soracağız. Feleknâ Onlara bilgiye, ilme dayalı bir şekilde yaptıklarını teker teker anlatacağız. وَمَا كُمْنَا Biz hiçbir şeyden e, gaip değiliz. Hiçbir şeyden gafil değiliz. Hem onları anlatacağız. O toplumlara, peygamberlerin kendilerine gönderildiği toplumlara anlatacağız. Neler yaptıklarını, ne şekilde cevafettiklerini, hem de peygamberleri bu anlamda anlatacağız. Siz şöyle karşıladınız. Şekilde. وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذٍ۪نِ hak. <Sessizlik> o gün ölçü, tartı, adalet, Gerçektir. Feman sakul et mevazi kimin tartısı ağır gelirse fevula kelimi müfhu. İşte onlar kutulsayrlarıdır. Feman kaffet mevazi nuhu kimin tartısı hafif gelirse fevula ilkel zine hasiru enfusehim. İşte bunlar kendilerini hüsrana, zarara, kayba düşürenlerdir. Xasır bir bima ve hayatına yazdim on ayetlerimize zülm etmeleri sebebiyle. Walakat Mekan nakum fil erdi. <gülüyor> Andolsun ki biz sizi yeryüzünde yerleştirdik ve canlarla kun fiha me ve sizin için yeryüzünde yaşama alanları kıldık. Galiyle <gülüyor> muateşkrun. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Walakat kalak nakumsun mesavlar <gülüyor> nakumsun nakunla limla iket esyuduri e Adem. Andolsun ki biz sizi yarattık sonra sizi sadece yaratılmış bir nesne olarak yeryüzüne göndermedik. Size şekil verdik, suret verdik, sizi farklı farklı konumlara getirdik. İşte anne rahminde bir damlaydınız, sonra çocuk oldunuz, sonra büyüdünüz, sonra adam oldunuz, mal büyük makam sahibi oldunuz, sonra yaş olgunluk çağına geldiniz, sonra yaşlandınız. Summa kunnalil melaiketi sucud ademe illa iblis. Sonra sizin bu yaratılış esnasında ee, biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Hani burada Hazreti Adem'in yaratılışı, bizim e, ilk insanın yaratılışı söz konusu ediliyor. سُمَّكُنَّ لِلْمَلَاِكَةِ سُجُدُولُ Adem'e. Sonra biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. فَسَجَدُوا Hepsi secde ettiler. اِلْا اِلَّا اِبْلِسِ لَمْ يَكُمْ مِنَا Ancak iblis secde edenlerden olmadı. A'la -e, Cenab-ı Hak dedi ki مَا مَنَاكَ اَ ben emrettiğim halde, ben emrettiğim esnada seni secde etmekten alıkoyan şey nedir? Kale, ene khayrun minhu Şeytan şöyle dedi, İblis şöyle dedi, ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halakten beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın, dolayısıyla ben ondan daha üstündüm. Kale, <gülüyor> Cenab-ı Hak şöyle dedi, fehbit minha, in oradan aşağıya bak. Fema yakunu leke entetekkebbere fihem. Senin orada büyüklenmen, büyüklük taslanmak taslaman uygun bir şey değildir. Fakrut, fakruc, çık oradan. İnneke binas Artık sen e, küçük, alçaltılmış olanlardansın. Küçültülmüş olanlar Aşağılanmış olan olanlardansın. Fema kana ey ve istigasatuyum. Onların duaları ve yalvarmaları şundan başka olmadı. Ey el Ma kanu yad'unahum min dinihim. Eee dinlerini icraheb usuna ilah'ın kâlû innakum nezâlimîn. E m ma kanu yad'unahum dinihim onların dinlerinden dua ettikleri şeyler icraheb usuna e, azabımız e, onlara geldiği esnada ancak şu oldu. Yani eski o put unuttular, bıraktılar da sadece şunu söylediler. Kâlû dediler innakum nezâlimîn. Ey Yarabbi biz şüphesiz zalimlermişiz. İlla yetirafühüm biz fima kanu aleyhim. Üzerinde bulundukları durumu, durumun e, durumun e, zulüm olduğunu kendilerine ait bir zulüm olduğunu itiraf ettiler. Ve bu butlanihi süren aleyhim üzüntü içerisinde üzerinde bulundukları halin, durumun batıl olduğunu ve zulüm olduğunu bizzat kendileri itiraf ettiler. Niye? Şöyle dediler: İnna kunna zalim. Ya Rabbi biz gerçekten zalimmişiz. Felanes elenne ursile ileyhin velanes elenne l-mürseliyin. olsun ki biz kendilerine peygamber gönderilen toplumları da sorguya çekeceğiz. Peygamberleri de de soracağız. Peygamberlere de soracağız. Felene sen aleyhim bi aymin ve kunna kunna Biz onlara her şeyi ilme dayalı, mutlak hakikate, mutlak bilgiye, şüphesiz bilgiye dayalı bir şekilde anlatacağız. Ve ma kunna Hiçbir şeyin bizden gayip olması mümkün değildir. Biz zaten her şeyi bilmekteyiz, gözetlemekteyiz. Feleneselen feleneselenl erzine <gülüyor> usre ilehim an kabul risalati ve icabetihim bi icabetihimir rusule rusule olsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere peygamberin peygamberliğini kabul edip etmemelerini ve peygamberlere peygamberlere cevaplarından dolayı verdikleri cevaplardan dolayı onları sorguya çekeceğiz ne cevap verdiniz bakalım Veren eselenler müslimini ama bu bi. Peygamberlere de kendilerine, onların o peygambere ne cevap verdiğini de peygamberlere soracağız. Yani siz gittiniz, bu toplumu anlattınız, onlar size ne cevap verdi? Ver muradu min haza suali. Bu sorudan kasıt tabiyyumül kafireti ve takriyohum. Kafirleri kınamak, azarlamak taqrî olunum yani onların kafalarına tabiri caizse vurmaktır. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl iş yapıyorsunuz? manasında. Vel menfî yu <gülüyor> Cenab-ı Hak'ın şu sözündeki olumsuzluk ise velâ <gülüyor> Şimdi burada diyor ki kesinlikle soracağız. Bir başka ayet-kerimede susurlar susurlar günahlarından dolayı sorguya çekilmezler. Buradaki olumsuzluk ne? Bu ne demektir? Burada da müerlif diyor ki sualu istiyalamin yani la yus ve la yus elu an zunubihim vel müjrimun sualu istiyalamin yani kınama ve azarlama sorusudur. Yüzlerinden tanındıkları için artık durumlarından kesin olarak bilindiği için, yani suçlu oldukları kesin olarak tespit edildiği için, sabit olduğu için artık bunlara sorulmayacaktır. Ama ondan önce soru yer çekiliyorlar. Ee, sual üstyalam dediği yani e, kınama e, sualidir, araştırma sualidir. Yani araştırma sonrasında artık bunların suçlu olduğu kesin ortaya çıkmıştır. Zaten Cenab-ı Hak biliyor da, bir de onların suçluluğunu bütün toplum üzerinde, bütün toplumun gözü önünde, bütün mahlukatın gözü önünde bakın işte şunlar, şunları, şunları, şunları yaptılar. Diye ortaya çıkacak. Artık onları yaptık olduğu, yapmış oldukları Cenab-ı Hak tarafından ortaya konulduktan sonra, artık bunlara bir şey sorulmasına gerek var mı? Yok. İkisi arasında böyle bir farkın olduğunu söylüyor. Ev evil ev ve lufi mefkifir hesap veya da birincisi hesap mevkindedir. ve haza aynı de husulhim alalukuybeti yani bu durum sorguya çekilmemeleri ve haza hesap yerindedir. Birincisi yani velene selamler felene selamlar lazine usuleyhim velene selamlar müsteriye. Ve haza Bu e, bu da e, cezaya çaptırılmada e, cezaya e, çaptırılmaları esnasında ol, ol, olacaktır. Çünkü zaten artık bunlara e, bu ikincisi yani ikisi de cezaya çapturmalara arasında olacak çünkü zaten e, organları konuşacak diyecek ki bunlar şunları şunu şunu şunu yaptılar. E daha o zaman bunu tekrar sorguya çekmenin bir anlamı var mı yok? Böyle bir ifade de var. Falan <gülüyor> kusen عليهم على الرسول حين يقولون لا علم لنا إنك أنت الله المُلْوِيُّ. Anolsun ki e, pe onlar Peygamberlere e, şunu söyledikleri zaman da e, biz elbette onların o söylediklerini anlatacağız, bildireceğiz. Neyi diyecekler peygambere, hangi sözü söyledikleri aslında da la ilmelerına inneken, la ilmelerına bizim bilgi, bilgi, bir bilgimiz yoktur. İnneke ta Allahu mulkyup, ya Rabbi sen her şeyi zaten biliyorsun. Geç diyecekleri aslında da e, biz. E, bu durumu peygamberlere e, onlarla ilgili durumu peygamberlere anlatacağız. He ve alar rusülü vel mürseli ileyhim ma da bu ifade şu demektir. E, hem peygamberlere hem de gönderilmiş toplumlara toplumların içinde bulundukları durumu, üzerinde bulundukları durumu, e, ne ile karşılaştıklarını, kendilerinin e, ne cevap verdiklerini, peygamberlerin ne şekilde karşıladıklarını onlara hepsini teker teker anlatacağız. Bir ilmin, yani bir ilmin ifadesine gelince alimine bize vahirihim bev ve bevatinihim onların zahiri durumlarını, görünen ve görünmeyen durumlarını bilerek, yani ilme daire bir şekilde e, bir şey söyleyeceğiz, anlatacağız. elbimâlumina minhüm veyahut da katımızdan bir Bilgiye, onlara dayalı bir bilgiyle biz bunları bileceğiz. Ve ma kunna gayibin anhum feyakfarayne şey'un min Ve ma kunna gayibin anhum. Biz onların hiçbir halinden e, habersiz değiliz ki feyakfarayne şey'un min ahvalihim. Onların durumlarından bazı şeyler biz, bize gizli kalsın. Evet. Velveznü yevme izinil hak. O gün adalet, e, hakka dayalı, hak adalet e, ortaya konulacaktır. Femen sakul et mevazinuhu feülâikehum müfluhun. Kimin tartısı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve men hafvet mevazinuhu kimin tartıları hafif gelirse feülâikellezîne khasiru enfüsehum bimâkânu bi'ayatina yezdimun ayetlerimizi e, e, ayetlerimize zulmetmekle, ayetlerimizi kabul etmek etmemekle nefislerine yani kendilerine kendilerine e, kendilerini hüsranda bırakan, kayıp ve zararda bırakanlardır. Velvezmü ifadesine gelince eğer kadao yani hüküm demektir. Emvelün amali veya amellerin tartılması demektir. Ve muqabeletuha bil ceza. Karşılık olarak e, e, mükafat olarak onun karşılığıdır amelin karşılığı neyse ve cumhuru cumhurulama şöyle demişler ala emne sahifele amali tuzeni bu mizanin lehul ve kefettani. yani bu tabi geçmişe yönelik bir ifade demişler ki mizanın yani terazinin bir dili iki tane de kefesi var e bunları tafsif etmek çok da doğru bir şey değil her ne kadar cumhur böyle demişse de yani biz bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla bu sadece o günkü taha, insanların tahayyül ettiği bir terazi şeklinde aittir. Biliyorsunuz şu anda kullanılan terazilerin hiçbirisinde ne iki tane kefe var ne de bir tane dil var artık. Bunu e, çok böyle gelişmiş toplumlar değildi. De, gelişmemiş insanlar kullanıyorlar. Dolayısıyla buradaki velvezin e, well ifadesini, e, bu şekilde nitelendirmek ve bunu Cumhur'a nispet etmek çok da kabul edilebilir bir düşünce değil. Yenzuru ileyhi el kalayiku isharen bil maadileti ve katan lil maazileti Yenzuru ileyhi el kalayiku Varlıkların tümü Allah'a bakar. İsharen bil maadileti adaletini e, e, Cenab-ı Hakk'ın adaletini göstermesini beklerler. Ve katan lil maazileti mazeretten de mazeretten de ümitlerini keserek Allah'a bakarlar. Kemaye eselühüm an amalihim nasıl ki Cenab-ı Hak onları hesapları, amellerinden dolayı hesaba e, çektiği esnadaki durum neyse terifu biha yasine tühüm ve teşhedü biha cevarihühüm. Onların organları nasıl onların aleyhine şahitlikte bulunur dilleri de bunlara yaptıklarını itiraf ederse e, e, dolayısıyla aynı şekilde de onlar bu böylesi artık terazi konulduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve Cenab-ı Hakk'ın adaletini bekler ve bütün mazeretlerinden de ümitlerini keserler. Ve yüedühü ve yüeyyidühü ma e bu, bu durumu da şu rivayet olunan e, şu şey e, şu rivayet teyit ediyor ennerajuleyu tabiyle mizan muhtemelen bu hadistir. E, kişi e, mizana getirilir yani amellerin tartıldığı yere tartılı ta, tartıldığı tartıya getirilir de feyun şerwalihi tis hatun yatüs onesi 99 defter onun için açılır Kullu sicilin müddül beser. Her bir defter de gözün uzanabildiği yere kadardır. Fe yukrecu lehu Onun için bir kart çıkarılır. Fiha orada. Kelime teşşşehadeti. Evet, kelime-i şehadeti ifade ettiği, söylediği bir kart. Onun için çıkarılır. Fetudau sicillatu fi kefretin. وَالْبِتَاقَةُ فِي Bu defterler bir tarafa konulur. E, bu kart da bir tarafa konulur. فَتَاشَتْ اَسْتِجِلَّاتْ وَسَقُلَتْ الْبِتَاقَةُ Bu defterler hedefi tutturamaz ama وَسَقُلَتْ الْبِتَاقَةُ bu e, kelimeyi i Tevhidin şahadetin yazılmış olduğu kart daha ağır basır bunun söyledi ama hadis mi yoksa bir kelam-ı kibar mı olduğunu ifade etmedi. Ve yine denilmiş ki, buradaki yine zayıf bir rivayet. Tuzenul eşkâsü limâ rûvye ennehu aleyhissalâtu vesselâm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunduğu üzere şahısların amelleri tartılır. Şahısların bizzat kendisi tartılır. İnne layetil azîmü seminu yevmel kıyameti Kıyamet günü e, şişman büyük bir adam getirilir de la yüzenu anderlahi cenaha baudeti. Bir sineğin, bir sivri sineğin kanadı kadar bir tartısı, bir ağırlığı söz konusu olmaz. Fe men saqulat mevazinuhu e, kimin yani hasenatuhu, kimin iyilikleri, güzellikleri tartıları ağır gelirse Elmayuzenu biri hasanatuğu, fehu cem o nevzunim. Ve hatta e, kimin e, iyilikleri tartıldığında ağır gelirse, fehu cem o Nevazin kelimesi, nevzun kelimesinin çoğuludur. Elmizanim, veya da mizanın çoğuludur. Nevazim. E, ve cem o e, bi atibari mevzunati ve taaddüzül ve vezni. Yani tartının, tartının değişikliğiyle tartılan şeylerin farklılığı itibariyledir. Dolayısıyla mevazin bizzat tartılan şeyler de olabilir. Tartının kendisi de olabilir. Fevlayke humül müflühûn elfaizûne bin necâti ve sevâbi İşte kimin tartısı veya yani bedensel olarak değil de amellerinin tartısı ağır gelirse işte onlar sevap ve kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluşla feylâkehümün müfluhun felaha kurtuluşa erenlerdir. Elfaizun yine o da kurtulmak manasında bin necati ve sevap sevap ve Cenab-ı Hakk'ın kurtuluşunu elde eden kurtulmuş insanlardır. Ve men haffet mevazinudu, kimin tartıları hafif gelirse, amelleri yani, fevlaikellezine hasiru enfusehüm, işte bunlar kendilerini hüsrana uğratanlardır. Ne şekilde? bir Bitediyayül fıtrati selimetilleti fetelet aleyha. E, yaratıldıkları fıtratı, e, dost doğru fıtratı e, zayi etmek suretiyle kendilerine Kendilerini hüsrana düşürenlerdir. Zarara ve ziyana uğratanlardır. وَاَقْتِرَافِ مَا عَرَدَهَا لِلْعَذَابِ Bir de e, işledikleri e, suçlarla kendilerini azaba e, sürükleyenlerdir. بِمَا bir بِاَيَاتِنَا يَزْلِمُونَ Yani Ayetlerimizi inkar etmekle, ayetlerimize zulmetmekle. Fe yükezzibune bedele tesdikli. Tasdik etmeleri gerekirken tasdike bedel olarak onlar inkar ettiler. Ve leket mekkenna kum fil erdi. Ant olsun ki biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Ve ce'anla lekum fiha me'ayişe. Ve sizin için orada e, yaşam alanları. Yani hem oturdunuz, hem yiyebileceğiniz, geçinebileceğiniz, örtüne şeyler verdik size o yer üzerinde. Kaligelen maaş ne kadar az şükrediyorsunuz? Verakat kalakna kumsun mesavarnakumsun nakunlarlığın melayiket südüli ademe fesecedu illa iblis. Anlıyorsun ki biz sizi yarattık. Sonra şekildem şekilde halden hale dönüştürdük. Sonra da nakunlarlığın melayiket südüli ademe. Sonra melekler dedi ki ademe secde edin. Fesecedu bütün melekler ademe secde ettiler. Buradaki secde, secde arkadaşlar, e, tapınma secdesi değil. Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat secdesi. Yani Hz. Adem'in üstünlüğünü e, kabul etme anlamında bir secde. Evet bu böyledir, tasdik anlamında. Yoksa tapınma secdesi sadece Allah'a yapılır. İlla İblis lem yeküm sacidin. Ancak İblis secde edenlerden olmadı. Ve la kad mekennakum fi'l ardi an dustun ki biz yeryüzünde yeryüzünde yerleştirdik. Eynakennakum min sutnaha ve zeraiha ve't tasarruf fiha. Yerde tasarruf etme, ziraatle uğraşma ve yeryüzünde ev er sahibi olmak konusunda sizi yeryüzüne yerleştirdik. Ve cannakum fiha ma'ishe. Es ma'ishe kelimesi arkadaşlar dikkat ederseniz hemen izah ediyor. Es ba'den taishune biha Kendisiyle yaşadığınız sebepler de yeryüzünde kıldık. Ya, o sebepler nedir? İşte giyiminden tutun, yemesine, içmesine, yakacağına, barınmasına, varıncaya kadar her türlü donanımı da yerinde size verdik. <gülüyor> <gülüyor> Ve ceamna fihâ meâişet, esbaben ta'işun ebiha cem'û meâişet. Meâiş kelimesi, meâişe kelimesinin çoğuludur. Halile <gülüyor> mâ teşkürûn, ne kadar az şükrediyorsunuz, fîmâ <gülüyor> Sana suniyya veya sana atu Size yaptığım bu işlerden dolayı ne kadar az şükrediyorsunuz? Eğer e, şeklinde okunursa size yapılan bu şeylerden dolayı, bu kadar iyilikten, güzellikten, bu kadar nimetten dolayı ne kadar e, az şükrediyorsunuz? Eğer sana atu şeklinde okunursa ki böyle okuması da e, mümkün, sizin için yapmış olduğum bu kadar işlerden sonra. Ne kadar az şüphe ediyorsunuz. Ve lekat kalaknakum summe sellarnakum. Ant ki biz sizi yarattık. Sonra sizi şekilden şekilde, halden hale Yani yaratılmış bir nesne olarak bırakmadık. Dönüştürdük. İkalakna kum ademe tinen, gayre musavvarin. Yani bir şekilde olmayan babanız Adem'i bir topraktan yarattık sümme savarnahu sonra onu şekilden şekile, halden hale dönüştürdü. Nezele halquhu ve tasviru ve tasviru'hu menzilete halqu'l-kulli ve tasviri. Burada eee nezele halquhu ve tasviru'hu menzilete halqu'l-kulli ve tasviri. Cenab-ı Hak e, Hz. Adem'in e, yaratılışını bütün mahlukatın yaratılışıyla seviyesine indirdi. Ev, İbtedâna halqekum, sümme tasvirekum, bi'en halakna adem sunma savvarnâhu. Bu ya bu manada olur veyahut da şu manada olur. Sizin yaratılışınıza başladık. Ev, İbtedâna halqekum. Sizin yaratılışınıza başladık. tasvirakum, tasvirakum. Sonra sizin halden hale, şekilden şekile, yani farklı niteliklerde ve donatılmış olarak yaratılışınızı yaratılışınızı gerçekleştirdik. Eee bien fakna Adem'in sünnet ne Adem'i yaratmak ve onu tasvir ettikten sonra ettikten sonra sizin de bu şekilde yaratılışınızı yaptık. Sunne kulna lil malaiketis cudu Adem'e. sonra biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Naqila denilmiş ki sümme te'khirül ihbar. Ee, yani demek ki önce bir e, sünne ifadesi e, bir haberin e, daha sonra e, geldiğini ifade ediyor. Sunna kulneli meleiket iscuduli Adem demek ki önce Adem yaratılmış, sonra yaratıldıktan sonra e, tasvirinden sonra meleklere secde emri verilmiş. Yani bu sünne onu, onu ifade ediyor du illa İblis bütün melekler secde ettiler İblis hariç. Lem yekun minna sacidine secde edenlerden olmadı binna sacede li Adem'e. Yani Hazreti Adem'e secde eden e, diğer e, meleklerden, diğer varlıklardan olmadı İblis. Paala Cenab-ı Hak dedi: "Ma menne akeyla tescude izenler tüken. Emrettiğim halde senin secde etmemenin sebebi nedir?" Paala ene hayrun minhu ben ondan hayırlıyım. قَلَقْتَنِ مِنْ نَارِنْ وَقَلَقْتَهُمْ ki Beni ateşten, onu ise topraktan yarattım diyerek bir üstünlük iddiasında bulunuyor. Yani burada nitekim bazı alimlerimiz şunu söylüyorlar, diyorlar ki yeryüzünde ilk ırkçılık davasına kalkışan şeytandır. Aslında şeytan Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmiyor. Şeytan Allah'ın varlığını bildiği halde Emre itaatsizlik ediyor. Ve bu, e, yani biz de zaman zaman tabi Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaatsizlik ediyoruz ama bizimle şeytan arasındaki, yani inananlarla e, şeytan arasındaki fark şu. Biz inat ve ısrar etmiyoruz. Yaptığımızın doğru olduğunu söylemiyoruz veya söylememeliyiz. Şeytan inat ediyor, ısrar ediyor, tevbe etmiyor ve yaptığının söylediğinin doğru olduğunu iddia ediyor. Yani burada tabi caizse Allah'la bizzat bir mücadele ve münakaşa içerisine giriyor. Dese ki evet ben e, böyle yaratıldım ama Rabbi senin emrin böyleyse ben bunu kabul ediyorum dese kurtaracak parçayı. Onun için ırkçılık dinimizin şiddetle yasakladığı bir meseledir. Yani hiçbir insanın, hiçbir rengin, hiçbir ırkın yaratılıştan bir üstünlüğü yoktur. Ve bunu Kur'an-ı Kerim ayetleri de ifade ediyor, peygamberimizin hadisleri de ifade ediyor. Dolayısıyla bu mesele çok önemli bir mesele arkadaşlar. Çünkü yeryüzünün birçok bölgesinde insanlık ırkçılık belasından, ırkçılardan çok şey çekiyor. <gülüyor> Cenab-ı Hak da, onun bu sözünden dolayı in oradan aşağı diyor. Bulunduğun olduğu makamdan in aşağı. Orada sana büyüklenmek, büyüklük taslamak yakışmaz. Fakruc. Hadi çık bakalım oradan. Dinle kendinize Sen aşağılanmış, küçültülmüş insanlardan, varlıklardan birisin. Qale ma menrake? Allah teşhüde. Ey ân teşhüde. Allah demek yani ân teşhüde seni secde etmekten ne alıkoydu Velâ silate eee mislaha mislaha fi'len laağan Yani buradaki arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz buradaki en en ladır bunun aslı. Bu la zaittir. eee mahalli yoktur. İrab'da mahalli yoktur. Dolayısıyla bunun misli, bu Allah e, tescüdenin misli, ifadesinde olduğu gibi. Li em la yâleme. bilmeme. Yani bilmeni engelleyen şey neydi? Aynen bunun gibidir. E, niye gelmiştir bu Allah tescüde ifadesi? Aslında şöyle demektir. Kale ma menake em tescüde. Secde etmekten seni ne alıkoydu? Niye Allah geldi burada? Hem olumsuzluk manası veriyor, hem de zayide bir e, şey e, durumunda, bir harf durumunda. Secde etmemekten seni ne alıkoydu? Bakın, niçin secde etmedin değil de, secde etmemekten seni ne alıkoydu? Buradaki vurgu daha yüksek. Bu vurguyu söz usturup sağlasın diye Cenabı Kur'an-ı Kerim'de böyle kullanıyor. Velasete dediği yani bunun irattan mahalli yoktur manasındadır. Misuha fi'l-layale. Evet, müekkide tu manfi li'l-lizi Demek ki buradaki bu la'nın zahid gelmesi müekkidetun tekkid edicidir. Ee, Ma'anel fiil illezi dekhilat aleyhi. Kendisine e, dahil olduğu fiili tekkid ediyor, kuvvetlendiriyor. Ve münebbihetun ala ennel mubiha aleyhi tereke tereke es e, Ve şunu da öğütlemektedir ki ala ennel mubiha aleyhi yani kınanan Kişi secdeyi terk etmiş olandır. Bunu da ifade ediyor. İz-Emer tüke ifadesine gelince, delilün Allah enne muttakal emri bir vucubi vel fevri. Burada İz-Emer tüke ifadesi delilün delildir. Allah enne muttakal emri mutlak emir bir vucubi vel fevri. Yani farzdır. Hemen yapılması gerekir. Vel fevri dediği de hemen. Hemen ve farz olarak delilin şey emrin yapılmasını gerektiriyor. İz e mertüke, emrettiğim esnada niye secde etmedi Yani emreder etmez hemen senin e, tasdik edip o emrin gereğini yerine getirmen gerekirdi. Kale ana fayrın minhu bu ifadeye gelince cevabın evet minhay sülmana. Ma anlam cihetinden bir cevap cümlesidir bu. İste nefe bi <gülüyor> cenab-ı hak bununla baş başladı. İstibaden li en mislihu me'muran bi sucudi limistihi. Eee Adem'in eee misrine e, evet. E, i̇stenefe bihi Cenab-ı Hak bununla başladı. Enne eee evet istenefe bihi istibaden diyen yekunu mislu me'muran bi sucudi limistihi. Ha. Eee ene hayrun minhu ifadesi anlam cihatiyle cevaptır. İstenefe bihi istibaden biyen e, yakune müstehu memurun bir sucudi limisi dediği Adem'in mislini. Adem'in Adem gibi birisine secde etmekle e, emrolunma olayını e, şeytan gibi birisinin birisinin e, uzak görmesini ifade etmektedir. En akhirun minhu, en akhirun minhu, cünnesi. Kenna huqala Sanki şöyle demiş oluyor şeytan. El mani beni engelleyen şey, beni engelle, engelleyen şey, yani iz emertike dedi ya Cenab-ı Hak, ma menake ella tescüde iz emertuke. ben emrettiğim esnada seni secde etmemekten alıkoyan şey nedir? Kennehu kale, sanki şeytan şunu demek istiyor. El manio, beni engelleyen şey, enni khayru benim ondan daha hayırlı olmamdır. Ve la yahsunul lülfadili en yesüze lülmeftulu Üstün olanın sonradan üstün kılınana secde etmesi e, güzel değildir. Yani şeytan diyor ki ben zaten yaratılış yeriyle üstünüm. Adam sonradan üstünlük elde etmiş. Ben ta başlangıçtan cibilliyetten bu şekilde üstünüm. İşte Oşçılık dediğimiz şey de bu. Biz yaratılıştan üstünüz. Allah bizi yaratırken özene bezene yarattı. Diğerlerini de zaten eksik yetenekli yarattı. Demektir. Oşçılık budur. Evet. فَكِفَ يَحْسُنُوا en يُؤْمَرَ بِهِ Bu durumda yani üstün olarak yaratılmış olana e, sonradan üstünmüş e, üstün kırılmış olana ee, bu şekilde e, emredilmesi nasıl güzel olur? Hazreti Adem'e secde, Adem e secdeyle emredilmiş olması nasıl güzel olur? Çünkü bu sonradan üstün kılınmış. Ben daha doğuştan üstün olarak yaratılmışım. فَهُوَ الَّذِي سَنَّتْ Yani e, o e, şeytan e, kibirini ortaya koydu. Ve kâle e, bil husni vel kubhı ku vel kubhı e, el akliyyeyn Hüsün e, ve e, e, kubuh konusunda yani güzellik ve e, çirkinlik konusunda evet evet ee, "La qala bil husni hil Öncelikle, öncelikle ilk olarak husun ve kubuh konusu konusunda akliyle, yani akli bir muhakemeyle ile konuştu. "Khalaktan minnar ve khalaktahu minti biltiyinin. Ben ateşten yarattım, onu ise topraktan yarattım." "Ta'ilun bi fadlihi ta' bu, bu e, söylediği bu cümle onun ondan üstün olduğunu ortaya koyuyor. Yani burada iki akli, hüsün ve kubu konusunda iki aklı değerlendirme söz konusu. Ve <gülüyor> kadagale tefizalike bi emra'l fadle kulluhu bi'itibar'l unsuri. İböyle yapmakla khalaktehu khalakteni min nar ve khalaktehu min tin. Ben ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın. Dolayısıyla ben ondan daha üstünü. Ve <gülüyor> kadagale tefizalike bu konuda aşırılığa kaçtı. Çünkü birfat ve kulehu biribar olsun faziletin sadece cisim yönüyle olduğunu e, görmekle e, bu konuda aşırılığa kaçtı Halbuki fazilet cisimde, bedende değil Fazilet insanın e, kalbinde imanında aklında beyninde, aklını e, iman yolunda Allah yolunda kullan yolunda kullanmasındadır Evet ve gafil ama neykenu bir itibari faili cenab-ı hakkın yaptığı yaptığı şeylerden de gafil kaldı. Yani senin aklınla böyle bir çıkarımda bulunuyorsun ama Allah'ın gerçekten senin aklınla çıkarımda bulunduğu gibi mi varlıkları yarattığını düşünüyorsun, kabul ediyorsun? Bu kabul edilebilecek bir şey midir? Aklın öyle diyorsun ama Allah diyor ki öyle değil. Cemaş Allahu Teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözünde de işaret ettiği gibi ma menake secde etmekten ne koydu alıkoydu liman kalaktu bi yediyye benim kendi elimle kendi güç ve kuvvetimle yaratmış olduğum bizzat kendimi yaratmış olduğu bu varlığa senin secde etmemenin sebebi neydi seni ne alıkoydu Evet e bir gayr vasıtetin bir yedeği yani bir gayr Hiçbir vasıta, hiçbir alet, hiçbir yardıma ihtiyaç olmaksızın. Ve bir sureti kemanen behalihi ve ona bir şekil verme konusunda da, ne Cenab-ı Hak sadece yaratmakla kalmıyor, ona bir şekil veriyor. İnsanı işte ilk insana, Aziz Adem'i. ve nefak tufihini ruhi. Cenab-ı Hak diyor ki, ben onu yarattım ama ona Ruhundan üfledin. Yani e, gücümden, kuvvetimden, ruhumdan üfledin. Faka'u lehusacidin. Hemen peşi sıra, bunun peşi sıra ona secdeye kapanın. E, buradaki secde ibadet secdesi değil. Cenab-ı Hakk'ın yaratması konusunda bu bir itaat secdesi, bu bir benimsemez secdesidir. Bu bir e, Cenab-ı Hakk'ın emrine tabi olma secdesidir. Yoksa Tapınma secdesi de Buraya dikkat edin. Evet. Ve bi'atibaril gayeti ve huve milakuhu. Ve bir de sonuç itibariyle Cenab-ı Hak dikkatleri çekiyor ki o da onun kıvama, kıvama ulaştırılmasıdır. İnsanın Hz. Adem'in üstün niteliklerle donatılmış olmasıdır. İşte bundan dolayı ve rizalike işte bundan dolayı bir melâikete bi'sucudihi. Meleklere Hz. Adem'e secdeyle emretti. لَمَّا بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ Cenab-ı Hak e, o, o varlıkların hepsinden daha e, bilgili olduğunu daha her şeyi bilen olduğunu beyan ettikten sonra inni أَعْلَمُمْ مَا لَتَعْلَمُمْ diyor ya ayet şüphesiz ben bilirim, siz bilmesiniz siz Ya sizin bilmediklerinizi de ben bilirim dedikten sonra eee Hazreti Adem'e melekleri, meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesini emretti. Ven lahu kawasun ve Cenab-ı Hakk'ın bir takım e, e, duyuları, duyuları vardır ki başka bir varlığın o duyuları yoktur. Gücü, kuvveti, hikmeti e, nitelikleri, özellikleri vardır ki başka bu özellikler başka bir varlıkta bulunmaz, bulunamaz yani Allah'ta bulunan bu özellikler. Velayet bu ayet-i kerime delilün e, delilül kainun ve'l evet. E, yaratma ve bozmanın Allah'a ait bir iş olduğunu gösteriyor bu ayet-i kerime. Ve <gülüyor> ne şeyatin ecsamun Hiç şüphesiz yine bu ayet-i şeytanların da yaratılmış bir cisimler olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla idafetu halqil insani ilattini belki de insan yaratılışının toprağa nispet edilmesi ve şeytan ile nar, şeytanın ateşe nispet edilmesi bi'itibaril cüz'ul galibi galip cüzünün yani büyük olan parçanın parça itibariyledir. Yani insanın bir kısım, büyük olan kısım, insan bedeninin İnsan vücudunun büyük bir kısmı topraktan yaratılmıştır. Şeytanın da büyük bir kısmı ateşten yaratılmıştır. Böyle bir anlam verilmesi de mümkündür. قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا مِنَ السَّمَاءِ اَوْا cenneti binha ifadesine gelince yani oradan in aşağıdı <gülüyor> ya semadan veya cennetten diye e, <gülüyor> in aşağı <-ı> demektir. فَمَا يَكُنُ لَكَ Fema yakınlık ifadesine gelince ayetteki fema yasihu an tekeber fiha ve taşiye evet senin büyüklük taslaman ve orada büyüklük taslaman o bulunduğun konumda büyüklük taslaman ve isyan etmen doğru değildir fennâ mekanul khaşayi ve çünkü o bulunulan yer senin bulunmuş olduğun yer Allah'tan korkanın ve Allah'a itaat edenin mekanıdır. Ve fihi tembihün e, bu ayet-i kerimede yine şuna bir tembih söz konusudur, bir öğüt söz konusudur. Alâ enne tekebbürel lâ yelûku bi cenneti. Tekebbür cennet ehline layık değildir. Yani tekebbürün cennet ehline e, layık olmadığı konusunda da bir tembih söz konusudur bu ayet-i kerimede. Ve ve teala şüphesiz ki Cenab-ı Hak اِنَّمَا تَرَدَهُ şeytanı kovdu ve اَهْمَتَهُ indirdi, onu aşağıya indirdi. لِتَكَبُّرِهِ kibrinden dolayı. لَا لِمُجَرَّدِ اِسْيَانِهِ sadece isyanından dolayı değil. Tekebüründen, büyüklük taslamasından dolayı. فَاكْرُزُ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ Çık, in aşağı oradan, çık. اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ sen aşağılanmış olan varlıklardansın. Yani mimmen ehanehullahu lütikebbüri. Kibrinden büyüklük taslamasından dolayı Cenab-ı Hakk'ın kendisini aşağılattığı, alçalttığı kişilerden varlıklardansın. Demek ki kim tekebbül ederse Allah büyüklük tasarsa Allah onu küçültür. Kale aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Men tevada'a kim tevazu gösterirse refahullah Allah onu yüceltir, yükseltir. Hemen tekebbere kim büyüklük taslarsa, kibirlilik taslarsa ve de Allah Allah onu açaltır. Hayırlı geceler. Teşekkür ederiz. Oh.